بلى الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا م guides وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الفهم hed Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve bid'a ve ve ve Devletin bu üçüncü bölümündeki bana düşen dert kitaplara iman. kitaplara iman ise imanın şartlarından birisidir. İmanın şartlarında öncelikli olarak Allah'a iman zikredilirken ondan sonraki gelenlerin hepsi aslında Allah'a imanın lazımlarındandır. Yani Allah'a inandım diye mücerred bir telaffuz ile sonra Resullere inandığını söylemek ki dünkü derslerde Resullere iman Resullere imanı anlattım. Akabinde de kitaplara inandım sözü. Ne Allah'a inandım mücerret bir teleffuz Allah'a imandır. Ne de Resullere iman mücerred bir teleffuz ile imandır. Kendi başına iman olmadığı gibi Allah'a imanın lazımı da değildir. Aynı kitaplara iman ve bir teleffuz ile söylenilmesi kitaplara iman, kitaba iman iş değildir. Belki kitaplara iman olarak doğrudur başkanlık olarak, aynen Resullere iman da dediğim gibi. Biz kitaplara imanı içeriğindeki olan ondan müstesna kılınması gereken kitaba iman yani Kur'an'ı kastediyoruz Kur'an'la imanla karıştırıldığını düşünüyoruz. Çünkü gelenekte İslami eğitim yaptığında bu böyle ediliyor. Kitaplara iman bitti. Kitaplara imanı, genel anlamı nedir? Kur'an'da adı geçen, sünnette adı geçen, Tevrah, İncil, Zebur, Kur'an'a genel anlamı içerisinde Allah'ın <gülüyor> indirdiği vahi olarak inanma anlamına taşır. Her ne kadar tevra, Zebur, İncil, tahrif de edilmiş olsa, bozulmuş da olsa, onlara dün takınılması gereken tabi sünnette de netleştirildiği için, yani eğer size ve İncil'den bir şeyler aktarırsa, onu ne tasdik edin ne de yalanlayın diyor. Çünkü tasdik ederseniz tahrif edilmiş bir şeyi tasdik doğrulamış olur diyor. E yalanlarsanız doğru olan bir şeyi yalanlamış olur diyor. Bu kitaplara genel anlamda imanın övdüğü bir tarifidir. Yanlış olan bu değil. Çünkü bunda hiç tezorlanmanın büyük bir Çünkü kitaplara iman devirme, tevredir. Allah'a vazgeçtenir, Musa'ya indirdiği bir kitap, vahiy olduğunu söylemeniz yeterlidir. Onun dışında bir lazımlığı yok. Ama yanlış, Kur'an'a imanı da aynı kitaplara iman gibi kelam edip düşünme. <gülüyor> Kur'an'a inandım, söyledim dedikten sonra, Kur'an'a imanın lazımları vardır. Öncelikli olarak Kur'an Allah'ın dinledi. Vahiy olarak telatki edilmiş bir bir sözüm bilen. Yani isim olarak isimlerini zikri bile bizden çok yüzeysel satvi kalıyor. Şimdi Allah'ın kitabı denildiğinde sizdeki bulduğu anlamda zihninizde ilk çarptığı anda bu ses telefon. Sizdeki uyandırdığı nedir desen mutlak aynı eş anlamda bir başka ismini zikredersiniz. Kur'an nedir desen bak Allah kelamı diyor. Bu Kur'an'ın başka bir adı. Allah kelamı nedir desen Allah'ın vahiy diyeceksin. Değil mi? Veya Dünya ve ahiret ahkamının özlüce içinde dercedir edildiği, indirildiği kitap dersiniz. Hep eş anlamda, aynı manaya delalet eden isimlerini zikredersiniz. Birisinden birisine geçip zikrederken sizde bir değişiklik görülmez. Halbuki Allah kelamı denildiğinde, bu falanın sözü falan böyle dedi dediğinizde herhalde Ahmet'in sözünün yanında onun sözü daha farklı bir olgu yapıyor. Öyle değil mi? Neden Allah kelamı denildiğinde bunu hemen algılarken bu sesi duyduğumuzda bizdeki oluşan şeyin bizi şöyle farklı düşündürdü, heyecanlandırdı. Hatta ilk geldiğimizde sohbetin başında Abdullah şöyle bir ayet-i kerime zikredildi. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ Eza zikrallahu vejlet kulubun. Allah anıldığında, zikre dilinde ve Allah'ın ayetleri anıldığında onların kalpleri ürperir diyor. En azından en azından daha bu safhaya gelmeden Allah kelamı. Allah böyle diyor. Denildiğinde mutlak de görülmesi, hissedilmesi gereken bazı değişikliklerin olması lazım. Bunu da biz ancak Kur'an denildiğinde, onun niteliği, evsafı, sıfatları, Allah kelamı denildiğinde ona takınılması gereken tavır ile başlamak lazım. Hatta bu ne herhalde Resul'lere iman mı size işledim hatırlayan En kötü ihtimalle hadisinkarcılarına verdiğimiz cevapta sözün o sözü söyleyene hizmeten bir değeri vardır demiştim. Hatırladınız mı? İşte Allah kelamı da dediğinizde bu falanın sözü gibi bir sözün söylendiği yerde farklı bir şeyler yapmalıdır. Neden farklı bir şeyler yapmıyor? Dediğimizde, işte Kur'an'ın bazı nitelik ve sıfatlarıyla beraber ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu nasıl olmalı? Bu mevzuda Kur'an'daki bize örnek olan, delil olan ilk ayeti i kerimede Allah ve Celle buyuruyor ki la يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِي اِخْتِلَافًا كَثِرًا Onlar Kur'an'ı tedabbür etmiyorlar. Yani düşünmüyorlar. Tedebbür doğrudan doğruya karşılığı düşünme değildir. Tefekkür daha çok düşünmekle eş anlamlıdır. Tedebbür biraz daha derinlemesine, teferruklı, incelikli olarak düşünme anlamını taşır. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar. Bu düşünmede Kur'an zikredildiği için genelliliği içerisindeki düşünmeyi mi kastediyor tedebbürü? Efela <gülüyor> Kur'an'ı. Bu sefer ne düşünmenin gerektiğini gerektiğini işaret ederiz. وَلَوْكَانَ مِنْ اَنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ Eğer Kur'an Allah'tan gayrından indirilmiş olsaydı. Burada şimdi Allah'tan gayrından sözünü anlamak gerekir ki Allah'tan gayrı ne anlamak gerekir? Allah tek yaratıcıysa gayrını. Ki, ma, ma, mahluktur. Allah tek yaratıcı halip ise gayrı neydi? mahluktur. Mahlukatın içinden de kastedilen insandır. Eğer Kur'an beşer sözü olsaydı diyor. işte o zaman içinde le fi ihtilafat ketira o zaman işte Kur'an'ın içinden birbirine çelişkili, birbiriyle çakışan sözler var <gülüyor> mı Eğer Kur'an beşer sözü olsaydı, Kur'an'ı tedebül etmiyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Hiç üzerinde durmuyor musunuz? Bu niye binaen söylenilen bir söz olur sizce? Hiç düşünmüyor musunuz ya? Hakkı etmiyor musunuz? Kur'an beşer sözü olsaydı ancak ona çelişkili hükümler bulurdunuz. Bu ne demek? Demek ki yaşandığınızda çelişkileri ve ihtilafları, tezatları ya Kur'an kaynaklı ya da Kur'an'a mizmet ettiğinizden. Birisi, herkes Kur'an'ı istediği gibi anlar derse, ben böyle anladım, sen de böyle anlayabiliyorsun derken, ya hiç şey Kur'an beşer söz olsaydı ancak bu böyle olurdu ya. Birisi öyle anlardı, birisi böyle anlardı, birisi de daha farklı anlardı. Kur'an beşer sözü değil. Bunda lafzını da kastetmediğini anlıyorsunuz değil mi? Çünkü Kur'an lafzen kıyamete kadar korunulması vaat edilmiş bir kitaptır. Geçmiş kitaplardaki tahrif gibi bir tahrifin Kur'an'da vuku mümkün değildir. Çünkü korunmaya alınmıştır. Ama buna rağmen Kur'an'da lafzın tahrifi değil, mananın tahrifin mevzu bahistir. Bunun içindir ki, bu ümmetin sadırına, elbeline baktığınız zaman itikadi boyuttaki sapık taifelerin hepsinin delili, kaynağı Kur'an'dandır. Herkes kendisine göre bir ayet gösterir. veya Kur'an'daki bir ayette dönük o ayetten çıkan bir hükümle iki taife, üç taife var aynı ayette dayalı üç anlamlı birbirleriyle çelişkili bir hüküm çıkarabiliyoruz. İşte o zaman söylenilmesi gereken şey nedir? Kur'anı düşünün. İş akrep yumuşlasıyor. Kur'an beşersiz olsaydı ancak böyle ihtilafları bulurdunuz. O zaman Kur'an denildiğinde katiyetle ihtilafa kaynak olmayan. Katiyetle herhangi bir ihtilafın çelişkinin kendisine He. He. hiçbir ihtilafın nispet edilmesi mümkün değil. O zaman Kur'an denildiğinde herkesin istediği gibi anlaşılan, herkesin istediği anlamı çıkardığı bir kitap değil. Sözde her ne kadar Kur'an'a Allah kelamı desen bile, eyleminde Kur'an'a çelişkili, farklı anlam yüklüyor, hüküm çıkarıyorsan senin uygulama Kur'an'ı Allah kelamı kabul etme anlamı taşındır. Aynen Resul'e imanda anlattığın gibi sen Resul'e inandığını söylüyorsun. Ama ona itaat gündeme gelmiyorsa, sözde ona itaat ettiğini söylüyorsun. Ama araya girenlere itaat mevzu bahisler, geçmiş ehl-i kitabın haram, haramları helal haram kılması şeklinde Allah'tan gayrı Rabb edilmeleri gibi, o zaman sen Allah'ın kitabını, Allah'ın kitabı kabul etmiyorsun anlamındadır. Ha, senin söylediğin söz biçiminde Demirler de söylüyor bunu. Ecefik de söylüyordu. Ben daha Kur'an'a inanıyorum diyordu. Senin Kur'an'a imanınla onun imanı farklı olması gerekmez mi? Gerek, gerek. Çünkü öncelikli olarak Allah kelamı denildiğinde, Allah'ın vahyi denildiğinde, Allah'ın kitabı denildiğinde biz bu sözden çok farklı şeyler anlayarak farklılık yani duygumuz, hissimiz farklı harekete geçmelidir. Önce Kur'an'ın bir ihtilaf kaynağı olmadı, olamayacağı katiyetler ve hiçbir ihtilafında ona nispet edilemeyecektir. Kur'an, katiyetle herkesin daha mutlu, istediği gibi istediğini anladığı bir kitap değil. Hatta bazen farklı bir boyutta bunu el alarak diyorum ki bizim insanımız, umuma Türkiye'de diyelim, Orada yetişen, soyuzluk oradan gelenler. Kur'an sanki her derde deva aspirin tipinde düşünür Aynen eskiden bazı çanta satıcıları vardı pazarlarda. Aspirini valizlere doldurur, pazarlara çıkardı. Her derde deva başı dağırızda, kıçı dağırızda aspirin diye satarlardı. Kur'an her derdin devası aspirin değil. Her derdin devasının bulunduğu eczanedir. Bunu mı? Kur'an her derde deva asfiri değil. Kur'an her derdin devasının yani ilacının bulunduğu bir eczanedir. Herkesin istediği gibi anlayacağı, isteyenin istediğini çıkaracağı bir kitap değil. Önce bu ayet-i kerimenin hakkında kılavuzluğuyla anlamanız gereken şey budur. Bu meyanda getirilen, yapılan her şeyin, bazen Türkiye'de burada da bunu görüyorsunuz, birisi çıkıyor, senelerce tefsir dersi veriyor. Birisi çıkıyor, beş on tane tefsir malini topluyor, ondan bir mevzu hakkında malumat ediliyor, muasır ortama, aktüme, herrasına, topluma yatkın. Hatta cevaza nitelikli ne gibi sözler varsa onları topluyor, onları topluyor tefsir dersi yaptığını söylüyor. Bu bakta bu nitelikteki bütün tefsir çalışmalarının tek anlamı var, Kur'an'ın tahrifin kod adıdır. Bunu anladın mı? Bu tip tefsirler, bu tip çalışmalar, bu tip ders halkaları sadece Kur'an'ın tahrifin kod adıdır. Anladım. Eğer bu mevzuda mevzu bahis olabilecek bir şey varsa olabilecek düşünülmesi gereken tek şey varsa Kur'an'ın beyanıdır. Geçmişteki eskiden yine anlatılık için bu sözü kullanma zorundayım. Kur'an'ın tefsiri anlamında bir söz söylenildiğinde geçmiş tefsir kitaplarına baktığınızda hepsi Kur'an'ın beyanı, tevhidini beyanı şeklinde bu isimleri koymuşlardı. Yani Kur'an beyan edilir. Kur'an'ı beyan etme hakkı da sadece ve sadece Allah Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a aittir. Onun dışında hiçbir kimsenin Kur'an'ı beyan etme hakkı ve salahiyeti yoktur. Çünkü Allahu u Azze ve Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Sübhanehu ve Teala bu kitabı sana estağfurullah biz sana hikmetin indirdik. Mâna sâne illeke zikri tübeyni el-i manuz dile ileyim. Sana biz zikri indirdik, insanlara indirileni açıklayasın diye. Buradaki zikrin anlamı, ki teferratına girme ihtiyacı duymuyorum, zikir sünneti kasteder, sana indirilen ve insanlara indirileni açıklayasın, beyan eylesin diyelim. Bu da gösterir ki Kur'an'ı beyan hakkı sadece Allah Resulü'nün hakkıdır. Çünkü Kıyamet Suresi'nde de uyurduğu gibi Allah Vazı la Celle, bihi تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانِكَ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُمْ وَقُرْآنًا فَإِذَا قَرَعَنَاهُ فَتَّوِيَا قُرْآنًا ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا Cibril vahiy geldiği zaman Allah Resulü Cibril'in getirdiği vahiy'e tekrarlanmış süratlıca. Onu çabucak ezberleyebilmesi için. Allah diyor ki dilini bu denli ezberlemek için depreştirmene ihtiyaç yok. Çünkü onu göğsünde, ezberinde toplama, okunan bir kitap adını getirmek bizim üzerimize düşer. Sen sadece biz onu okuduk mu? Çivrilerin gibiyle okuduğumuzda Fette ve Kur'an'ı. Sen sadece onun okuyuşunu takip et arkasından diye. inna aleyna Çünkü onu açıklama yani açıklamak da bize düşer diyor. Bu gösteriyor ki Kur'an'ın lafken önce bir indirilmişime Resul'ün onu ezberleyebilmek için çabucak tekrarlaması sakın yorma kendini. Ezberinde, göğsünde toplamak, okunan bir kitap haline getirmek, bunu bizim üzerimize düşer. Sen sadece cibin okuyuşunu takip et. Sonra onu açıklamak da bize düşer. Demek ki Kur'an'ın açıklanılması lafzın indirilmesinden sonradır. Biz hadisçiler buna rivayet tefsiri adını veririz. Yani Kur'an'da ayet olarak ne inmiş ise mutlak her ayetin açıklamasını biz öncelikli Resul'den alalım. Onun dışında hiçbir kimsenin sözü katliyetle bir değer ifade etmez. O zaman biz bir ayeti okurken o ayeti ilk okuyuşunda kulağımıza gelen nasıl demeden önce biz önce o ayeti peygamberle anlama gayreti gösteririz. Bunun anlamanız için verdiğimiz örneklerden birisi yine Kur'an-ı Kerim'de A'raf suresindeki bir ayeti Kerim'den Allah hazretleri diyor ki: "Ellezine amenu ve lem yambithu imanuhum bi zulmin ula ikalumu'l amnu ve'l muhtedun." İman eden İmanlarına zulüm giydirmeyenler. İşte onlar hidayet üzere ve güvendirdiler. Sahabe bunu duyunca diyor ki, hangimiz nefsine zulmetmemiştir ki diyor. Buradaki zulmü nasıl anlıyor sahabe? Luhat kelime anlamıyla ele alıyor. Çünkü herkesin kendi nefsine zulmettiğini düşünüyor. Hangimiz nefsine zulmetmemiştir ki diyor. Ve bunu diyen Allah Resulü buyuruyor ki اَلَمْ تَسْمَهُ مَا قَالَ عَبْدُ Siz salih kur lokmanın dediğini duymadınız mı? Ya بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ شِرْكَ Ey oğuz canım, sakın Allah'a ortak koşma. Zira Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür. Demek ki buradaki zulümün anlamı neymiş? Şirk. Oradaki zulüm kelimesi nasdın mantıgu onun şirk olduğunu beğen açıklamada onun nefhumudur. Bunu kim yapıyor? Var. Mesul. Sahabe bile kelime anlamıyla hangimiz nefsine zulmetmemiştir ki? Diyor. Ha, bu ayır daha önce yine Kur'an'da daha önce inmiş, indirilmiş okunmuş olmasına rağmen siz duymadınız mı salifullukman ne dedi? Okudukları halde o ayetin, bu ayetin açıklaması, beyan olduğunu yakalayamamıştır. Bunun bile Resul tarafından yapılması gerekir. Birileri tutup kendilerinden bu kelimeyi kafiyetle anlayalım. Ona anlam yüklemesi mümkün değil. Nasıl mantı bu? Metumu budur. Daha bunun gibi Kur'an'dan birçok örnekler verebiliriz. Ama bunun anlatmak istediğiniz şey, eğer Kur'an'ı anlamak istiyorsanız ilginizi çeken bir mevzu mesele varsa mutlak o mevzuya bulacağınız yani o ayeti anlamanızdaki ilk müracaat edeceğiniz kaynak Resul'e müracaat etmektir. Çünkü Kur'an'ı beyan hakkı onundur. Onun dışında öncelikli olarak eğer sahabe düşünülürse Allah Resulü'nün de İbn Abbas'a yaptığı duanın içerisinde de olduğu gibi Orada diyor ki, bir gün Allah Resulü Meymuni'nin evinde kalıp muhtar alışık olduğu hal üzere gece kalkar, İbrini almaya gider. Çünkü su getirecektir, defa yet, abdest alacaktır, sonra namaz kılacak. İbrini ele aldığında, İbrini dolu olduğunu gördü. Meymuni'ye der ki, Meymuni de e, Peygamberin hanımlarından birisi, İbn-i Abbas'ın teyzesidir çünkü Peygamberimiz amcasıyla bacana. O gecede i̇bn Abbas orada kalmış. Bunu kim oldu diyor? Abdullah doldurdu, İbn Abbas diyor. Bunu tabii duyunca Allah'ın mefakkih ve fildiin, uğrilm ve teâvili al Allah, dinde Allah iştekel ve Kur'an'ın tevilini ona ona? Resulün dışındaki sahabeden gelen neymiş Kur'anın? Beyanın tevilidir, Bu ne anlama gelir? Resul gibi yüklenilen bir, yüklenilen, bir, yüklenilen bir anlam değildir. Mesela i̇bn Ibn Abbas'tan gelen bir nakilde, onların arasında Allah'ın fakül bener nasibim a onların arasında Allah'ın sana gösterdiği ile hükmet ayetinde diyor ki, böyle mi Gördüğün gibi hükmet demiyor. Allah'ın sana gösterdiği gibi hükmet velâ ne ki bu gördüğün gibi bilmek sana gösterildiği gibi gösterdiği gibi bunu anlamak geliyor işte serben te'vili bu orada farkına varman gereken bir şeyi farkına varamayan birisine farkına varanın işaretidir ve o tevil dediğimiz bu kadar bunun dışında ilim ehline geldiği İlim bu mevzudaki hakkı sadece tefaqkoldur. O da nedir? Daha önceki gelen beyan ve tefvîl nitelindekini iyi anlama, ince bir anlayış. Çünkü men yuridillahur bhi bu fitn. Allah kimin için hayır murad ederse onu dinde anlayışlı kılar. ilim ehlinin anlayışından istifade ettirir. Yani peygamberden beyan, sahabeden evin, sonra da ilim ehlinden anlayış, onu yakalamazadır. Bu da gösteriyor ki, Kur'an denildiği zaman, vahiy denildiği zaman, Allah kelamı denildiği zaman, Allah'ın kitabı denildiğinde katriyetle ihtilafa kaynak değil, herhangi bir ihtilafın nispeti de mümkün değil. Birisine gidip herhangi bir mesela hakkında soru sorduğunuzda bir ayeti göstererek size verdiği bir hükmü sonra bir başkasına gittiğinizde ya aynı ayet ya Kur'an'dan başka bir ayet getirerek sizin söylediğinizin tersini söylemesi. falanlarda bu, filanlar bu. Yani ikisi daha. Bu mümkün mü? Çünkü ikisi de hak demen, çelişkili ceza dalimdeki bir hükmü, ikisini de Kur'an'a nispet etmen, ikisi de haktır demen, Allah kelamı sözüne dert düşer. Çünkü Allah kelamı beşer kelamı değil. Evet. <gülüyor> Sen Allah kelamını beşer kelamı gibi algılamış olursun. Eğer Kur'an'a nispet edilen ya aynı ayetten alınan bir anlam ve başka başka ayetlerden de alınsa Kur'an'a nispet edilen çelişkili bir söz en azından sizi şöyle uyarmalı. Bunun ikisinden birisi. Veya ikisi de bahtılı. İkisi akolamaz Ters olduğu halde. Çünkü bu Kur'an'a Allah'ın kelamı sözüne ters düşer. Onun beşer kelamı. Çünkü Kur'an'ın sen tarifi mümkün olmadığı gibi manaen tarifinin mevzu olmasından dolayı eğer orada bir çelişki varsa, bunda bir beşer sözü karışıklığı var demeniz gerekir. Hakiyetle Kur'an'da bu gibi mesele üzerinde ihtilafı caiz görmemek. Yok görmemek değildir. Olabilir. Herkes bir meselede yanlış anlayabilir. Bunu düzeltene kadar gitmeniz gerekir. Değilse işin içinden çıkamadın, kurtulamadın ihtilafı meşru gösterme gibi bir gayete gitmen gerekmiyor. Değilse bu Allah kelamı, vahiydir, Allah'ın kitabıdır sözüne zıp ve ter düşmektedir. Bu mevzuda ikinci nitelikteki zikredebileceğiniz şey Kur'an-ı Kerim'in başında Zalikel kitabu la vaydaşı. قُدَرْ لِيُمْ Bu kitap, Kur'an'ın kastettiğini anlıyorsunuz, kendisinde şüphe, tereddüt ve şekkin olmadığı bir kitap. Allah'tan sakınanlar için öyle bir kral evet. Bu işte öyle bir kitaptır ki, kendisinde şüphe, tereddüt yoktur. Bu kitap kimedir derseniz, İman bağladınız mı? Kur'an'a inananlara mı? İnananlara. İnanmayanlara mı? Evet. Ve inanmayanlara. İnanmayanlara. Bu kitap kendisinde şüphe, tereddüt ve şekkin olmadığı insanlardır. Hayır mı? Evet. Allah'tan sakınanlara, korkanlara onun emirlerini yapmaya azmeden, yasaklarından sakınanlara bir kılavuzdur diyor. Bu kitap inanan, Bu kitap inananlara. Çünkü kitaba inanmayanlar için yine Bakara'da diyor ki İn kumtum fi raybi mimma nezzerna ala abdina fe etu bi suretilleh ve duu şuhada'ukum min duunillahi in kuntum saadetim. Eğer kulumuz muhannede indirdiğimizde bir şüphe ve tereddüdünüz varsa aynen bir mislini getirin sizden. Hem de Allah'tan gayrı herkesi yardıma çağırın. Hem iddianızda sabıklarsanız, doğruysanız yani dürüstlenin. İnanmayanlara orandır. Peki eğer bu, hit bu hitap inananlara ise Kur'an'a inandım diyenin Kur'an'da şüphesi, tereddüdü şekil olur mu? Olmaz. Peki nasıl bir tavır sergileme Kur'an'da şek ve şüpheyi çağrıştırır? Belki ifade etmezsin buna ama sözde demezsin aynen e, Resullere imanda dediğim gibi kitaplara imanda da bunu demezsin. Ah belki birisi doğrudan dolayı demirler gibi bu kitabın içindeki 230 tane, 40 tane ayet attık, yaşanmaz. Birisi böyle diyebilir, ha, siz de farklı diyebilirsiniz. O ayeti yaşanmaz hale getirebilirsiniz. Ona falan ilimeklerin getirdiği değiliyle, yaklaşmalar, işte aptla ondan hüküm İstanbul etmekle. Her ne kadar sözde Kur'an'ın iki kapağı arasındakine inandığınızı söyleseniz bile, uygulamanın şekil, şüphe, tereddüt izah eden bir uygulama olabilir. O zaman bu meseledeki hırsı, dikkati, katiyetle aşırılığa götürmeden, yani Kur'an hakkındaki herhangi bir ayet hakkındaki düşülen ihtilaf, Katıyetle hırsla tepki görülmesi gereken değil. İhtilaf anında ne yapman gerektiğini yakalama, anlama gerektiğini. Ve buna sebep de Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ve entenazetun fi şey'en ferudduhu ila mabadi'ir rasul. İncontu minuna billahi vel yevlahi. Dalika hayrun ve ta'lila. ayet Herhangi bir şeyden. İhtilafa, çelişkiye, tezata düştürseniz, yani düşersen, Bu ne anlama gelir? Fîşeyn nekrelidir, herhangi bir şeydir, ne olur? Birisi böyle deyip, siz böyle dediyseniz, birisi böyle deyip, bir başkası böyle diyorsa ders çelişkiler. ne olur olsun, hiç önemli değil. O ihtilafa düştüğü şeyin Allah'a ve Resulüne inanıyorsanız Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne havale etme. Allah'a ve Resulüne havale etme. Ne anlamı taşıdı? Allah'a havale etme anladı. Kur'an'ı kast ederdim. bu ihtilaf Kur'an'ın üzerindeki anlamadaki düşünen ihtilafdır. Resulünden de maksat mutlak onun, Kur'an'ın dışların hepsinin kaynağı, deliri nereden de Kur'an'a Kur dayandırılan bir ayettir. Hepsi de Kur'an'a dayandırmakla o şeyde haklı olduğunu ispat ediyor. O zaman Kur'an'ın onlar meclindeki tavrı konumu şu. Kur'an, her düşüncenin, her fikrin ham maddesi şeklinde ele alınmış. Bunu hmm. anladınız mı? Hmm. Ham madde demek biliyor musunuz? Ha? Hmm. Hmm. Ham madde ne demek? Ya. Ana, ana fena. Oluşmamış. Yani... İşlenmemiş. Işlenmemiş. İşlenmemiş. i̇şlenmemiş. İşlenmemiş. İşlenmemiş. bir demiri düşünün. Çekice göre, döveri, kalıba göre istediğiniz şekilde her, her şekillerinin, düşüncenin, fikrin kaynağını ham olarak Kur'an kullanıyorlar. Ve o düşüncetine dokunulmazlık olarak Kur'an'ı kullanıyorlar. Garibanda ne zannediyor? Kur'an'dan bir ayetle mi ıspak ediyor? Kur'an katiyetli ham değil. Ve Sıddara, Sabık, Dalalik fırkalarının hepsinin kaynağı da budur. O zaman bu fırkaların bu Yanlışlarından, hatarlarından korunmanın tek kaynağı, tek selamet yolu Allah'ın, Resulü'nün sözü'nün Çünkü bir hadis-i şerifte de söylediği gibi Allah Resulü, تَلَتّف۪يكُمْ شَيْعَيْنِ لَنْ قَدِلُّ مَا ma بِهِنَا ''Kitab-ı ve sünneti'' ''Ben size iki şey bıraktım.'' diyor. İkisine de sımsıkı yakıştın. Sadece Kur'an'a sımsıkı yapıştığınız zaman canım diyor Ömer, Kur'an bize yeter demiş. Bu söz doğru ama nasıl Kur'an batıla kullanılabilir bilmiyorsa ayetler, herkesin kendi düşüncesini oluşturmada ham madde olarak kullanılıyor ise Ömer'in sözü de, Ömer Kur'an bize yeter derken doğru diyor, ihtilaf ettiğim şey Allah'a ve Resulüne var edin diyor. Fıran tabii bize yeter. Size iki şey bıraktım. Birisi Allah'ın kitabı ve benim sümredim. Bunlara sımsıkı yapıştığınız müddetçe katliyetle dalalete düşmezsiniz diyor. Yani sapıkla düşmezsiniz diyor. O zaman belki size kısa özlü gelmesi hasebiyle öyle diyeyim düşünebilirsiniz ama Kur'an okumayı düşünmüyoruz, Kur'an'ı anlamayı düşünmüyoruz. İyi bilin ki Kur'an'ın muhatap olduğumuz mantık bunu mutlak Resul'iyle anlamayacak. Ki biz buna ibaret Bunun dışında hiçbir şekilde birisinin kendi yaklaşımına mesela diyor senelerde tefsir dersi yaparak bu garip, bu fakir böyle anlamıyor. Halbuki Resul böyledi, Hı. sahabe böyle uygulanmış demesi gerekir. Veya sahabeden birisinin o meseledeki tevilini, yaşantısını, veya ilim ehlinin oradaki anlayışını getirmiş O anlayış demedi, tatakkuh dediğimiz şey. Anlayış, mesela şu ifadeyle açıklarsınız, Kur'an'dan ben bu hükmü çıkardım. Hı. Bu kelimenin sözü ne kadar yanlış olduğunu düşünebiliyor musunuz? Ha, masumane bir eylem olarak gündeme gelebilir. Kur'an'daki var olan hükmü anlamak, hüküm değil, hüküm çıkarmak değil. Var olan hükmü, zaten o hüküm var, sen bunu anlamakla, işte anlayış bu, hüküm koymak çıkarmak değil. Bence bizler dışarıdan bize dayatılan, İsviçre'den, Almanya'dan, İtalya'dan alınan, uygulanan kanunlar değil, Molla Kasım tipinde Müslüman ilim eyle adı onların Kur'an dışı koyduğu hükümlere tıklılıklarını söylüyor. Çünkü Allah'tan gayrı Rabb edilme anlatılırken Allah'ın haram koyduğu, haram yaptı, Allah'ın Resul'ün helal kıldığı şeyi haram kılmak Allah'tan gayretler beklenmek Bazen insanlar tağutlardan sakındırırken bilen, kendilerinin tağut olduğunu farkında olmuyorlar. Ha. Tağutlardan sakındırıyorlar, birisi bir gün internetteki bir sohbetten, bu ortamda, Cuma'nın adı kılınmaz mı, da Hacca'da gidilmez, çünkü Türkiye'yi de idare edenler tağutlar, Surgu da tağutlar diyor. Bu o kadar hoş geliyor ki, yani kulağa bu insanın bir tevhideyini mücahit olduğu işte tağutlara karşı gelen biriktir. Diren ki, hocam falan böyle dedi, iyi, onun olduğu bir ortamda beni çağırsın dedim internette. Ondan sonra ben cevap veririm, size de dinlerdim. O arkadaşında olduğu bir ortamda gün beni çağırdılar. dedim ki, bakın sizin, şu tağut kelimesini buna yakın anlamda iki kelimelerle anlamamız gerekir. Yani biz ilahı, tâğutu tarif ederken ilah Allah'tan gayrı ibadet edilen, her şeydir diye tarif Her şeydir diye tarif Bunu derslerde duymuşsunuzdur. Evet. Tâğut ise Allah'a ibadet alıp Allah'a her şeydir deriz. Farklı mı ikisi? Evet. Çünkü Allah'tan gayrı ilah kişilerin kendi arzusuyla edilir. Allah'tan kadar ibadet edilen her şey. Tavut ise senin Allah'a ibadetten alıkoyuyor. Mesela Hristiyanlar İsa'yı ve anasını ilah edinmişler midir? İsa'yı ve anasını suçuna. Ama Firavun Tavut'tur. O insanları Allah'a doldurlar. Peki Cuma namazı Allah'ın ve Resul'ün bir ibadet mi? Allah'ın farz kıldığı bir ibadeti onun dışında kim farzlığından düşüre, düşürebilir? Yine Allah ve Resulü olmalıdır şimdi. kadın cuma namazı kılabilir farz değildir. Misafir cuma namazı kılabilir ama vacip değildir. Bunlar yine delilleri ilendir. Peki farz olan bir cumayı Eda edilmeli bir ibadet konumuna getiren tağutun da kendisidir. Çünkü seni ibadetten alıp koydu. Bazen insanlar tağutlardan alıp korken, sakındırırken kendileri tağut olabilir. Onun için kitaplara iman denildiğinde iyi anlamamış. Buradan esas maksadı kitaba, Kur'an'a iman ve sonra da Allah kelamı denildiğinde Allah'ın kitabı denildiğinde nasıl ne düşünmemiz gerektiğini bile ihtilafa kaynak değil. Katiyetle ihtilaf nisbetle dilemez. Şek ve şüphenin tereddüdü olmadığı bir kitaptır ki bunu da beyan etme açıklamakta sadece Resulah'ın sahabeye tevin hakkı denilmiş bir de anlayışıdır, dini anlayışıdır. Evet.